Veri sorumlusunun yükümlülüklerinden bahsedeceğiz. Kimdi veri sorumlusu? İlgili kişilerden otomatik olan veya olmayan yollarla elde ettikleri verileri işleyen tüzel kişilikler, kurum ve kuruluşlar, kamu kuruluşları da buna dahil. Bunlara veri sorumlusu deniyordu. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekle ilgili verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür veri sorumlusu. Ayrıca veri ve sorumlusu kurum ve kuruluşlarında kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlere yaptırmak zorundadır. Yani personele bu bilgilendirmeleri yapıp uyulup uyulmadığının da denetimlerinde sorumludur. Bu anlamda bir iç denetim mekanizmasının oluşturulması da zorunlu gözüküyor. Veri sorumlusunun diğer bir yükümlülüğü ise işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veri sorumlusunun bu durumu kurula bildirme yükümlülüğüdür. Kurul gerekmesi halinde bu durumu kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka yollarla e, ilan edebilir. E, kişisel verilerin korunması kurumunun bir internet sitesi var. kvkk.gov.tr diye. Burada ihlal bildirimleri diye bir bölüm bulunmakta. Bu ihlal bildirimlerinde sizin e, işletmenizin, kurum ve kuruluşunuzun dışında ceryan eden sebeplerle veya işletmenizin yeterli önlemleri almaması sonucunda hacklenmek, dışarıdan hesapların ele geçirilmesi gibi suretlerle kişisel veriler hukuka uygun olmayan şekilde ele geçirilebilir. Bu hacklenme aşamasına kadar gerekli tedbirleri almamız lazım ama bilgi güvenliği dünyasında tabii ki teknoloji çok hızlı ilerlediği için hani buna yetişmemiz çok mümkün değil bu sebeple her kurum ve kuruluş bir şekilde hacklenebilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı anda hangi kişisel veriler, kaç kişinin kişisel verisi, nasıl etkilendi ve bu, bu e, etkilenen kişilere nasıl bildirimde bulunulduğuyla ilgili bir beyanı kurum, kişisel verilerin korunması kuruluna beyan etmek, bildirmek zorunda. Bu ihlal bildirimini yapmak zorunda. Kurulda gerekli gördüğü haldeki çoğunlukla gerekli görüyor bunu. Kendi internet sitesinde bunu yayınlamakta. Şimdi bu aşamaya gelmeden önce almamız gereken teknik ve idari tedbirlerden bahsetmiştik. Önce idari tedbirler yani hazırlanması gereken dökümanlar, tanımlanması gereken kurallardan bahsediyoruz. Öncelikle kimin nereye ne kadar erişebileceğiyle ile ilgili bir yetki matriksi oluşturmak gerekiyor. Herkesin her veriye ulaşmasını sakıncalı buluyoruz kurum ve kuruluşlar içerisinde. Gerekli de değil, sakıncalı da aynı zamanda. Bu tanımlanmış yetki matrisine uygun yetkilerin kullanılıp kullanılmadığının kontrollerinin yapılması, erişim loglarının tutulması, kullanıcı hesap yönetimiyle ilgili kuralların oluşturulması, politika ve prosedürlerin oluşturulması, ağ güvenliği ve uygulama güvenliği, bilgi güvenliği ile ilgili politika ve prosedürlerin oluşturulması, şifreleme metodunun belirlenmesi ve e, penetrasyon testi sızma ile ilgili metodolojinin belirlenmesi, daha çok e, tanımlamalar, metotlar, bilgi güvenliği ile ilgili bir sistem kurulması ile ilgili bir e, hazırlıkların yapılması aşamasına idari tedbirler diyoruz. Tabii ki bu teknik ve idari tedbirleri uygularken bize yol gösterecek kılavuz dökümanlar var. Amerika'yı yeniden keşfetmenin gereği yok. ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi ve ISO 27701 2019 yılında yayınlanmış bilgi, kişisel verilerle ilgili bilgi güvenliği, yönetim sistemleri dünyaca, dünya genelinde oluşturulmuş ve uygulanan standartlar. Bunları da dikkatle inceleyip oradaki teknik ve idari tedbirlerden faydalanmak kurumumuz içerisinde bir Bilgi güvenliği sistemi ve teknik ve te teknik ve idari tedbirlere uymak için, gereklilikleri sağlamak için kılavuz olacaktır bize. Biraz önce hacklenmekten bahsettik. Ee, tabii ki e, bilgisayar korsanları her zaman uyanık ve e, bizden bir adım öndeler. Ama biz de onlara yetişebilecek bir takım, e, en azından önlemlerimizi alabilecek bir takım e, gereklilikleri yerine getirmemiz gerekiyor. Mesela saldırı tespit ve önleme sistemleri e, bununla ilgili firewall ve bu gibi e, duvarlar oluşturmamız gerekiyor kurum ve kuruluşumuz içerisinde. Log kayıtları e, yaptığımız işlemlerin bilgisayar ve server üzerinde yaptığımız işlemlerin ayak izinin sürülebilmesi için bu izin sürülmesi için loklara ihtiyacımız var ve bunların kayıtların e, tutulmasına ihtiyacımız var. Veri maskeleme. Herkesin her veriye ulaşamaması veya eklenme durumunda bu verilerin kullanı, karşı taraf için kullanılmaz olması için veri maskeleme metodu ve nun uygulanması gerekiyor. Veri kaybı önleme yazılımları veya dekleme. Tabii ki bu kaybettiğimiz eğer hacklenme durumunda bir veri kaybına uğrarsak bunların yedekten dönülmesi, tekrar elde edilmesi. Çünkü kanuni yükümlülüklerimiz içerisinde, saklama süresi içerisinde biz bu kayıtları da saklamak zorundayız. Bunu da sağlamak zorundayız. Yedekleme. E, bu işletmeler için ölümcül bir şey. Çünkü hem kişisel veri hem işletmenin know-how'ı ve muhasebe kayıtlarını ilgilendiren Bilgilerin yedeklenmemesi durumunda işletmeler maddi ve manevi çok büyük zararlara e, uğramakta. Zaman anlamında işte kağıttan bulup veya oradan buradan verileri toplamak suretiyle bir takım e, verilere ulaşmaya çalışarak çok ciddi kayıplara uğramakta. O yüzden bunun metodunun oluşturulması ve bu metoda uygun şekilde yedekleme yapılması, işletmeler için ölümcül buluyoruz biz açıkçası güvenlik duvarları güncel duvarları güncelleme duvarları güncel antivirüs sistemleri e, antivirüs programları %100 korumaya sahip olmasa bile en azından 80 bir koruma sağlar işletmeler için aşı gibidir bu aslında e, hasta olmayacaksınız anlamına gelmez ama Bağışıklığınızı arttıracak bir metottur. O yüzden de çok e, önemsiyoruz. Güncel olmaları tabii ki çok önemli. Çünkü her saniye yeni bir virüs, yeni bir trojen e, piyasaya sürülmekte açıkçası. Silme, yok etme veya anonim hale getirme. Kurum ve kuruluşlar süreç içerisinde elde ettikleri kişisel verilerden bir yığın oluşmakta. Ve bu yığın içerisinde bunları bulamayacak, depolayamayacak hale gelmekteler. Bunu, bu neyi getiriyor? Bu verilerin yönetilememesi anlamına çıkarıyor. Bu yüzden silme, yok etme ve anonim hale getirme metodumuzu tanımladıktan sonra, bu politikamızı tanımladıktan sonra buna uygun şekilde kontrolleri yapıp silme ve imha, anonim hale, yok etmeyi, Uygulamamız gerekiyor ki işletmemizin bilgi, veri yükü azalsın, gerekli olmayan veri yükü azalsın. Anahtar yönetimi kriptografiden bahsediyoruz. Bir takım verileri uçtan uca şifrelemek vasıtası ile yani gittiği yol boyunca şifreli olarak gittiği için bu verilere üçüncü tarafların ulaşamamasını sağlıyoruz. Şifreleme kriptografi metodu ile bunun hangi veriler için yapılması gerektiği ve nasıl yapılacağının metodunun tanımlanması ve uygulanması gerekiyor işletmeler içerisinde. Ee, sadece bu kanun e, dökümanlara dayalı bir kanun değil. Yani bir takım politika ve prosedürleri oluşturarak bu kanunun yükümlülüklerini yerine getiremiyorsunuz maalesef. Teknik tedbirlerde bahsettiğimiz çok ciddi teknik önlemler almak zorundasınız. Bu teknik önlemleri de mutlaka bir IT uzmanı, bilgi işlem uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı ile birlikte çalışarak oluşturmak zorunluluğu var. Bu konuda evet bu bir kanun hükmü, kanundan bahsediyoruz ama Sadece avukatlarla yapılacak veya sadece döküman üzerinde yapılacak çalışmalar bizi bunlardan korumuyor. Ee, dediğim gibi KVKK Go TR ihlal bildirimleri ve bunlara ilişkin verilmiş cezalarda beyan edilmiş durumda ciddi anlamda e, işletmeler bu konuyla ilgili ceza yiyorlar maalesef.